Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Merhaba Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Nasılsın? Günaydın, günaydın Cengiz. Farhat günaydın. Suda'sın günaydın, günaydın. günaydın. Andere günaydın. Şimdi bu Gazze soykırımından başlayalım çünkü öbür meseleyi uzun uzun konuşacağız. Çünkü bu Gazze soykırımı unutuldu bu arada yani İran-İsrail savaşı münasebetiyle gene ortalama günde 100 kişiyi öldürüyorlar şimdi bu Macron Suud prensiyle 17'si dün ...New York'ta... ...üç gün sürecek olan bir toplantı... ...fikrini ortaya attı. Filistin... ...Devleti'ni tanıma toplantısı... ...diyelim adına. Bu ertelendi... ...ve muhtemelen de iptal edilir artık. Zaten gönlü yoktu. İsrail ajanları ablukaya aldı Macron'u. Ve... ...amaç o değil zaten falan deyip... ...topu taca attı... ...amiyane tabiriyle. Dünya kadar ön koşul getirdi. Hatırlayacaksınız geçen hafta anlattım. Yani imkansız ön koşullar işte Hamas gitsin öbürü gelsin falan gibi abuk sabuk Suudlar da dertlerine yansınlar tabi yani bu arada Arap dünyasına hiç laf etmiyoruz bütün bu konuşmalarda Arap dünyası sapır sapır dökülüyor yani Ürdün Suriye ve şimdi Irak Kürdistanı Erbil İran drone'u avladığı söyleniyor Yani zaten Filistinlilerin dertlerine de deva değiller ama yani hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de anlaşılan o ki gelen bilgilere göre drone indiriyorlarmış. Şimdi emirlikler bunlar zaten İsrailci sapına kadar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri. Mısır o şeyden Fas'tan Cezayir'den gelen o devasa kara konvoyunun önünü kesti biliyorsunuz. O işte bitti. Yani... Buna mukabil yani tek iyi haber belki yani bu meseleyle ilgili Lahey grubu eş başkanları yani Kolombiya ile Güney Afrika dünyanın dört bir yanından devletleri Gazze soykırımını durdurmak üzere bir acil durum konferansına çağırıyor. 15-16 Temmuz'da bir ay sonra Bogota'da, Kolombiya'da bu Lahey grubu biliyorsunuz Belize, Bolivya, Şili, Küba Honduras, Malezya, Namibya ve Senegal'den oluşuyor. Tabi şeye ilaveten yani Güney Afrika ve Kolombiya'ya ilaveten. Yani Bir de Malezya'dan dev bir deniz filosu geliyor denizden. Ee, oralara doğru ne olur ne, ne biter falan belli değil ama yani işte bu yani bir şey olacağından değil ama e, uluslararası kamuoyu ne demekse. ...onun e, itirazını ve rahatsızlığını dile getiriyor bütün bunlar. O kadar ama yani onun dışında Bataküt'e devam ediyor. E, Ömer hatırlayacaksın bu Uluslararası Soykırım e, Akademisyenlerini e, bir araya getiren iki tane dernek vardır. Bunlardan bir tanesi e, Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği. Bunun başkanı nihayet e, Melanie O'Brien. Ee, bu yani cereya nedeninin yani dört dörtlük nur topu gibi bir tabiri caizse bir e, soykırım olduğunu söyledi. Fakat dernek adına değil. Çünkü o derneklerde iki dernekte çalışanların ağırlıklı olarak yani Yahudi olduğunu hatırlayalım. Ve e, onlar e, biricik e, bir tanecik e, soykırım vardır dünyada o da Yahudi soykırımıdır e, diyenlerden oluşuyor. Evet, ben öyle. de şeye bir ufak ilave de yani Lahey grubu toplantısı dedi. deyince Lahey adı bu sıralarda y yüzlerde gürücükler de yaratabiliyor. Çünkü bu Gazze'deki korkunç Kırım'a karşı ve bütün dünyada yükselen sağın y yükselişine karşı kırmızı çizgi çekmelidir. Herkes kendi bizim hükümetimizde Hollanda diye 200 bin kişi Lahey'in. Gürücü evet. Evet, evet. evet. Ve kırmızılar giyerek olağanüstü bir şeydi. İyi i̇şte haber. o buydu. yani insanlar ancak imza atıyor ve sokakta yürüyor yani. Ama ya, ama bu bir Vietnam sü süreci tabii. Diye. Evet bu önemli bir şey. Aha. Yani Gazze'deki yardım noktalarının da tamamen ölüm tuzağına dönüştüğünde bir kez tabii daha de. sen de sözünü ettin. Çok korkunç bir dünya bizi unuttu diyorlar. Olağanüstü evet. bir şeye karşı da karşı çıkılıyor. Evet. Gelelim e, İsrail'in İran'a saldırısına. Bu Batı dünyası buna İran, saldırı demiyor biliyorsunuz. İsrail'in kendini e, meşru kendini koruma hakkı diyor. Şimdi e, gelen bilgilere göre e, vermiş olabilirsiniz ama e, işitmedim. Bu radyo, televizyon ve bankacılık sisteminin çökmek e, üzere olduğu söyleniyor. Bu hayırlı bir gelişme değil. E, ben e, Türkiye'ye iltica bekliyorum. Ferhat, yani Tebriz çok yakın mesela. Çünkü bunlar devam edecekler. Öyle gözüküyor. Ee... Evet, bu konuda bayağı bir şey var. Ee, hmm. Panik var yani. Evet, ya, evet. Bu Türkiye'de bir hazırlık var mı? Herhalde yok. Bu arada e, gelen bilgilere göre Azerbaycan sınır kapısını açmış İran'la. Oraya intikal varmış. E, ama tabii bunları hep teyit etmek lazım. Bu e, e, Avrupa Birliği işte konuşup duruyor ama dilsiz şeytan bile değil yani bu anlamda İran konusunda ve İsrail'e silah sevkiyatı bütün hızıyla sürüyor Avrupa Birliği ülkelerinden sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Kanada'da değil onlar da tabii silah yardımında bulunuyor. Eh kolay değil tabii çocuklar yani Filistin, Lübnan, Suriye, İran'la savaşıyor. Bu von der Leyen e, e, saldırının ilk günü yani Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı e, e, Ursula von der Leyen e, Netanyahu'ya telefon etti. Canım benim dükkan senin dedi yani <gülüyor> ne istersen <gülüyor> ondan sonra ve hakikaten de Avrupa Birliği elinden geleni ardına koymuyor Dün yeni Alman şansölyesi Friedrich Merz, mealen söylüyorum, İsrail'e bu terör yuvası İran'ı temizlediği için şükran borçluyuz dedi, değil mi? Evet, onu ben bugün elimizin altındaki notlardan biriydi ama sana söylemeyi sana bırakmış olduk. G7 e, liderleri de aynı şekilde e, bir İsrail'in kendini koruma hakkına gene vurgu atıfta bulundular, vurgu yaptılar. Bir son e, işte bildiri yayınlandı Kanada'daki toplantıda e, ve İran'a e, the principal source of regional instability and terror yani bölgedeki e, bölgenin e, istikrarsızlığı ve terör konusundaki birinci Kaynak birinci neden diye e, e, tanımlıyor İran'ı e, G7 e, liderleri akıl alır gibi değil hakikaten e, şu anlamda söylüyorum yani batılların Orta Doğu ve İslam konularındaki cehaleti kainat boyutlarında yani korkunç. Ve hiçbir şey bilmiyorlar. Mesela bu e, 9-11 dedikleri yani o New York saldırıları olduğunda. E, 2000, 11 Eylül. Evet. 11 Eylül saldırıları. Eylül. Eylül. 2001 miydi neydi? 2001. 2001'de o zaman o, çok iyi hatırlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım aklı evveller bu İran'ın işidir falan demişlerdi ve Buna mukabil yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işi bilenler çıkıp ne alakası var canım ama İran'ın ilgisi sadece bölgeyle ilgilidir bu da terör değildir yani nüfuz kurmak üzere bir faaliyeti vardır ama yani bir terörist bir ülke olarak nitelendirmek ve mümkün değildir demişlerdi şimdi Yani kaç sene sonra 2001'den 2025'e 24 sene sonra devran döndü ve İran e, tamamen İsrail'in kara kaşı kara gözü için <gülüyor> dünyanın bir numaralı terör yuvası olarak nitelendiriliyor. Yani diyecek hakikaten hiçbir laf yok. Batı'nın özellikle bu konudaki hem işbirlikçiliği hem cehaleti. Bir tek Finlandiya biliyorsunuz ben benim gördüğüm kadarıyla belki İspanya falan da benzer şeyler de bir beyanda bulunmuştur ama geriye kalanın hepsi Macron dahil o dansöz zaten tabiri caizse İsrail'in yanındayız beyanlarında bulundu. Şimdi gelelim esas büyük şeytana İran'ın tanımlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi orada tam ne olduğu belli değil. Dün de konuştunuz biliyorsun. Bu Trump denilen yaratık bu muhakeme kabiliyeti olan bir adam değil. Yani kendi başına eğriyi doğruyu tartabilecek bir adam değil. Ümmi bir kere. Yani yani zır cahil. Ve her şeyi yanlış bilen bir adam. Mesela Kanada'da gördünüz mü bilmiyorum, duydunuz mu bilmiyorum. E, bu Trudeau'yu e, şey yaptı, Trudeau'dan bahsetti eski Kanada Başbakanı'ndan, onun yüzünden e, Putin G8'den atıldı dedi. Halbuki 2014'te atıldı e, Rusya G8'den Kırım'ı işgal ettiğinde. O zaman Trudeau başbakan bile değildi. Yani Yani devamlı sallayan ve hiçbir şeyden haberi olmayan yani şunu demek istiyorum son derece etki altında kalabilecek bir adam bu Trump ve etrafını sarmış olan bir bir, bir bir bir kitle var orada bir heyet var bir hazirun var bunların çoğu Yahudi zaten danışman tayfası ve herhalde müdahil olma yönünde telkinde bulunacaktır Ömer ne dersin Ferhat? Valla biraz bundan bahsetme fırsatı bulduk. Yani, Tripartisi'nin ilginç bir yani önemli bir yorumu vardır Responsible Statecraft'ta. E Tarihçi ve yazar Trite Partisi İran büyük bir bedel ödeyecek ama e, herkes Trump'ın seçimiyle savaşa girildiği zaman bütün bölge de kaybedecek ama Amerika'da çok ağır bir bedel ödeyecek diye analiz ediyordu. Ya doğru tabi de yani züğürt tesellisi olan oluyor tabi diğer taraftan. Yani son tahlilde ne İsrail'in ne Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanması mümkün değil tabi. Orası öyle de ama. Küçük bir e, parantez açabilir miyim? Aslında bu Cenniz senin anlattığın işte Trump'ın etrafı denilen şey e, küçük bir hem yorum da ekleyeyim. Yani bu Yahudiler olabilir de esas galiba daha çok bu Siyonist e, bir e, zihniyetin ürünlerini saymak lazım belki orada ve bu Zelenski ile yapılan o meşhur e, gösteri aslında tam bir e, gösteri yapıldı o Zelenski'nin aralarına hı hı. kıskıştırılıp işte hep beraber Bansi Kimisi soru şişke sorular soran gazetecilerle senin niye takım elbisen yok mu diyenlerden bilmem ne. Bu aslında biraz galiba işte bu senin dediğini anlatıyor galiba. Yani Trump asla kendisi bu konuda bir zırcahil cahil dediğin gibi sadece işte ona denilen bir iki tane şey aklında kaldığıyla konuşuyor. Evet. Ama zaten çok önemli. Yarın öbür gün ben onu demek istememiştim. Bir etrafı danışmanları söyler düzeltir. O etrafındaki ekip bence bu konudaki çok e, şey... Bayağı güçlü bir e, kamuoyu oluşturma ya da işte neyse bu İsrail Amerika ilişkisini çok iyi kotaran bir ekip var tırnak içinde çok iyi yani zaten e, Yahudi yetersiz Çünkü e, Yahudi olsun olmasın e, mesela e, İsrail'deki e, Amerika Birleşik Devletleri B büyükyelçisi hakibi diye bir yaratık bu, e, bu Presbyterian, bu her şey Hristiyan. Hristiyan ama yani Siyonist'in feriştahı dolayısıyla <gülüyor> Yahudi veya değil yani Siyonistler tarafından etrafı sarılmış vaziyette dolayısıyla vurabilir ama ondan sonrası da tabii meçhul <gülüyor> Bir de şu var yani işte Amerika'da kenarda duruyor falan her demeçlerinde onu diyorlar şu birkaç saattir birkaç gündür hatta işte bize saldırırlarsa vururuz. İyi de bu Amerika'nın savaşı ya vekalet savaşı bile değil yani. Bunu yani sabahin epey analizlerle Tabii. ele almaya çalıştık. Bu tam altını çizdiğim noktayı iyice vurgulayan yazılara yer verdik. Bir de Yahudi deyince şey Ori Goldberg, İsrailli Yahudi politik analist son derece ilginç bir noktaya değiniyor. Demokrasi bu dün yayınlandı biz de bu sabah yayınladık. Yani şeyde Gazze'ye saldırılarıyla dünyada desteği azaldığını düşünen İsrail... Şimdi bunu bertaraf etmek için yaptı asıl diye bir analiz getiriyor. Olabilir tabii. Şimdi vekalet savaşı bile değildi dedim. Çünkü İsrail ordusu içindeki çifte vatandaş Amerikalılar bile yeter. Orada dünya kadar ya yani binlerce hatta on binlerce Amerikan vatandaşı orada savaşıyor yani şu sırada. Gidiyorlar geliyorlar Miami'de tatil yapıp biraz dinlenip geri geliyor çocuklar yani yoruluyorlar tabii bebek öldürmekten ve üstüne üstlük dün artık yani bıçak kemiği deldi geçti. İsrail gördünüz mü bilmiyorum resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında savaşa katılmasını talep etti. Gördünüz mü onu? E, gördüm bu, onu söylememiştik. Yeni yeni, yeni bu evet, yeni geldi. Yani resmen e, buyurun bekliyor. bekliyorlar. Evet ama zaten Trump'ın da söylediği dünya çapındaki en önemli sözlerden bir tanesi "Hamaney'in nerede olduğunu biliyoruz ama şimdilik öldürmüyoruz." dedi. Oraya geleceğim. Aktarım. Oraya geleceğim. Sözülecek o da yani yok. oraya geleceğim. Şimdi orada da bir bit yeneği var. Şimdi e, o 2018'de bu Obama yönetimi tarafından kotarılmış olan anlaşma var biliyorsunuz. Bunu çöpe evet. altında Trump. Şimdi çöpe atılmasından sonra her şey Netanyahu'nun istediği gibi cereyan ediyor. Yani faşist İsrail hükümetinin ve faşist İsrail'in demek lazım. Çünkü destek %70 civarında aşağı yukarı hükümetin yaptıklarına. Bir kere bu Umman aracılığında olan bir görüşmeler vardı biliyorsunuz. Yani bu bana şeyi hatırlattı, bir bakın bir hafızanızı zorlayın, bu Saddam'la görüşen bir Amerikan büyükelçisi vardı Kuveyt işgali öncesinde. Arkadan desteklerdi, hadi hadi girin tamam biz göz yumacağız falan derdi, ondan sonra küt diye bindiler tepelerine biliyorsunuz Iraklıların. Şimdi bu Hameney meselesinde ne diyor? Hamele'yi elleme diyor. Tamam mı? Ona dokunma diyor Trump bilmem ne. E kardeşim baş müzakereci Şamkıran'ı niye e, e, ellettin o zaman? Öldürdüler adamı. Baş müzakereciydi o. Umman'da bütün e, yani konuyu çok iyi bilen, e, çok iyi, iyi yani bir hakim, konuya hakim bir, bir adamcağızdı. İlk o öldürüldü mesela. Dolayısıyla yani burada Amerika'nın söylediğine hakikaten Asla ve kata inanmamak lazım. Öyle gözüküyor. Ve e, bütün bunların tezgah olduğu esas ortaya çıkıyor. Yani, evet o konuda da ayrıntılı birkaç analize değinme evet, fırsatımız evet, oldu. Azıcık evet, bir evet, iki dakika evet. içinde bir, dahi olsa. Bir son 7-8 bir, dakikada bu biliyorsunuz bölgede herkesin hiç kimsenin daha doğrusu Askeri nükleer sahibi olması mümkün değil ama İsrail'in mümkün tabii. <gülüyor> Ve resmi de değil biliyorsunuz yani resmen silahı var mı yok mu belli değil. Oysa herkes aşağı yukarı yani buna yani herkesin bildiği şey diyelim buna da, mahrem 500 tane nükleer başlığı var. 500 tane <gülüyor> Ve mesela Fransa'nın 300 tane var, 500 az buz değil yani. Şimdi Batı da bunun yani koro aynı koro da İran'ın hakkı yoktur. diye Ter ter tepiniyorlar biliyorsunuz. Şimdi bakalım bu İsrail bu nükleer teknolojiyi nereden sağlamış? Ta 1950'lere dayanıyor bu. 'ler 60'larda önemli ölçüde tamamen yabancı yardımla e, geliştiriyor bütün e, nükleer silah programını e, ve e, malzeme ve uzmanlık sağ, sağlayan ülkeler arasında iki ülke öne, öne çıkıyor. birisi Fransa diğeri Britanya yani, Evet Atıp tutan Fransa Macron falan tabi bunlar hiç konuşulmuyor. ya yani Fransa'da dahi konuşulmuyor. İlk e, Fransa kendi atom bombasını yapmak üzere 54'te karar al, alır almaz. Neredeyse eş zamanlı olarak İsrail'e destek kapılarını açıyor. O zaman biliyorsunuz Mendes Frans e, başbakandı. Dördüncü cumhuriyetti hala e, ve Mendes Frans da Yahudiydi e, başbakan. E, Fransa e, bu nükleer programın ilk aşamalarında Ee, en temel dış ortak yani ve Süveyş krizin yani 56'nın 56'dan sonra e, nükleer reaktör ve e, teknolojiyi sağlıyor, sağlamaya başlıyor. Bunu müzakere eden de Simon Peres ee, ve e, İsrail'in nükleer silah programının merkezi haline gelen bu, bu Dimona nükleer tesisi var biliyorsunuz. Bunun inşasıyla somutlaşıyor Fransızların yardımı. Mühendisler harıl harıl çalışıyorlar. Bilim insanları reaktör, kimyasal, yeniden işleme tesisi falan Allah ne verdiyse. Yani elinde ne varsa Fransa bilgi, teknik, know-how olarak ve uranyum yakıtı aktarıyor İsrail'e. Diğer ülke Britanya. Bu da 50'lerin 60'ların başında aynı. Şimdi gizli belgeler açıklandı artık biliyorsunuz 57 yıl sonra. İngiltere'nin İsrail'e özel kimyasallar ve uranyum 235 ne demekse plütonyum dahil bunları verdiği söyleniyor. lityum da vermiş ve en önemlisi bu ağır su diye bir şey var biliyorsunuz. 20 ton ağır su o da Norveçli paravan bir şirket aracılığıyla. İsrail'e göndermiş ee, ve Norveç'te dolayısıyla yani işbirlikçi e, bu, bu bağlamda. ABD'nin e, e, bu nükleer teknoloji konusunda böyle bir gözle görülür bir desteği yok ama muhtemelen bu başlıkların e, çünkü en çok orada üretiliyor. Yani nükleer başlıklardan birkaç tanesini veya bir, bir onlarcasını vermiştir herhalde diye düşünülüyor. Tekrar ediyorum bu e, bu Poli nükleer program e, mahrem bir program yani hiçbir şey, hiçbir zaman bizim silahımız var demedi ama işte Saad Sultan e, biliyor yani İsrail'in e, 500 tane en az nükleer başlığa sahip olduğunu ve e, yani bütün o bölgeyi yerle bir edebileceğini. Evet, benden bu kadar. Evet. Müzik çalarsın diye, iki kelam da edersiniz diye. Çok ilginç bir yazı da vardı. Maalesef zaman bulamadık. İyi var var niye? Beş dakika vardı. Gündeme getirdin. Tam sözü ettiğin şey, kendisi de bir yönde olan Kit Karenberg'in Substack'ta yazdığı son derece ilginç. Tam bu konuda bir gizli Vallahi tarih, İsrail nasıl nükleeri elde etti diye. Vallahi çok ayrıntılı bir yazısı var yani senin dediklerini de söylüyor işte 57'de Siyonist bir anı, Fransa ya bir Fransa, Fransa, geçti, bir Fransa. onun arkasından da işte devamını CIA ile nasıl işbirliği olduğunu Amerika'nın haberi yoktu filan sözlerinin tamamen yanlış olduğunu ortaya koyan çok ilginç bir şey ama bana sorarsan en çarpıcı noktalarından bir tanesi de şu bir uh -huh. şeyle de yakın ilişki kurmuş İsrail'in bu gizli teşkilatı Lee Harvey Oswald'la uh -huh. yani uh -huh. Kennedy cinayetinin şeyi aili 1959 Kasım'ında tamamen bir şeye geçmiş dimana ve diğer konularla da ilgili İsrail teşkilatıyla ilişkiye geçmiş Ve hatta 180 sayfalık bir dosyası varmış Oswald'ın. Kennedy, Dallas'a gidip 1963'te Dallas ziyaretinde öldürüldü ya arabasında. O zaman da soru şu diye kalıyor. CIA tamamen habersizdi, hiç beceriksizdi Lee Harvey Oswald meselesinde. Yoksa... Angleton denen bu kuruluş, Aha. Siyonistlerin kuruluşu bayağı ciddi bir operasyon peşinde miydi? 95'ten beri İran yaptı yapıyor, ertesi gün yarın saldıracak diyorlar. 90'de cekaliyetine bağlandı ya, inanılmaz bir şey. <gülüyor> 30 senedir söylüyorlar, 30 senedir. <gülüyor> Peki Cengiz, bitiriyoruz o zaman. Doğru, pardon bir şey söyleyeyim. İsrail'in bu nükleer programı hakkında e, hatırlıyorsanız kaç seneler oldu işte İsrailli uz uzman bayağı casusluk suçlamasıyla e, 18 e, yatırdılar. sene yatırdılar. Yatırdılar. ya adam if ifşa ettiği için yani bütün bu nükleer silahları. Tabii. Evet. Ya yani orada işte nasıl diyeyim e, gayet iyi e, bir takım İsrail işte iyi uzmanlar olduğunu söylemek lazım. Bir <gülüyor> insan. Evet. antisyonist Atis, diyelim antisyonist <gülüyor> evet mahvettiler adama o zaman bitiriyoruz seçtiğimiz şarkı Paul McCartney'in doğum günü bugün onun ha. en uygun e, bulabildiğimiz şarkılarından biriydi pek çok e, güzel şarkısından birini çalalım dedik içinde e, Calicos Caes diye bir e, şey var e, şarkısı var çok Bilin, çok bilinmeyen aslında ama e, kara e, bulutlar altında Allah Allah. aşkımız diye ben aşkımız doğmuştur daha seni ilk gördüğüm andan itibaren bu kapkara bu göklerin altında sonuna kadar sana tutunacağım diyor ama yani biz deli, deli askerler diye devam ediyor. <gülüyor> kariko göklerin altında, kara bulutların altında hiçbir zaman bu nefret ettiğimiz silahları da e, inşallah çağırmayacağız onları silahlara. Evet, 1960'larda böyle şeyler düşünülüyordu, doğru. Evet, evet. Bu, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da gayet şarkı. anlamlı bir şarkı olmuş valla. Şey. Evet. Evet. Peki, o zaman onu çalıyoruz ve Allah çok teşekkürler. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Eyvallah. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.